bir dolap kitap her yaş için çocuk kitabı hazırlayan meurula bağlak soy ve yıldıray Karaki Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitap'tan herkese merhaba. Günaydın Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Önce küçük bir duyuru. Etüt beslenme ilk okullarının kapatılmasıyla zor durumda kalan aileler yarın saat 15'te Kadıköy'de bir araya gelecekler ve ee, ne kadar zor durumda kaldıklarını anlatıp seslerini duyurmak için e, bir e, e, eylem diyebiliriz herhalde buna. Eylem yapacaklar. Ee, neyse bu konuda çok yani eğitim konumuz değil o yüzden <gülüyor> başka bir şey söylemeden kitaplara geçiyorum. <gülüyor> neyse o bitlendi zihnimde. Ee, şimdi benim elimdeki kitaplarla başlayalım. Enkidu e, yayınlarından çok yeni çıktı daha kitaplar. Deniz ve Tavşancık. Ee, adı kitabın yazan Demet Hakman, çizen Özlem Şekercioğlu Lespor. Ee, bu kitabın yani küçücük bir kitap aslında ama önemli büyük bir özelliği var. Kitaplar dedin zaten. Evet, e, çok önemli bir özelliği var. O da şu e, kitap aynı anda e, hem Kürtçe hem hem Ermenice olarak da e, basıldı. Yani. E, Tek bir kitabın içinde değil, üç ayrı kitap olarak, üç ayrı dilde basıldı. Daha önce bazı yayın evlerinde bazı örnekler var. Mesela iletişim yayınları bazı kitaplarını Türkçe, Kürtçe olarak yayınlamıştı. Aynı kitap içinde iki metin ve bunlar genelde çeviri kitaplardı zaten. Hı hı. Onun dışında pek bir örnek bilmiyorum. Hı hı. Fakat bu kitaplar Ermenice, Kürtçe ve Türkçe olarak Türkçe yazılan kitaplar. Bu iki dile çevrilerek aynı anda... Piyasaya çıktı. Bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl diyelim bu ticari olarak küçük bir adım olabilir ama toplumsal barış adına işte hani bu çok büyük bir adım diye düşünüyorum. Önemli buluyorum bu yüzden. Kitabın hemen konusundan da bahsedeyim birazcık. İşte bir sabah çok erken bir saat. Herkes uyurken. Ee, küçük bir kız çocuğumuz var. Şeker gibi bir şapkası var böyle çiçekli desenleri olan. Pembe bir elbisesi var. Elindeki de turuncu bir kova zannediyorum. Evet. Ee, i̇şte diğer elinde de tavşanı var. Ee, daha doğrusu tavşan da onunla beraber gidiyor yani tavşanı var derken canlı bir Arkadaşım. oyuncak tavşan. Evet e, diyelim. Onun elinde bir piknik sepeti var. İşte e, kıyıya gidiyorlar böyle işte güneş portakal gibi doğuyor oradan filan bir kayık var kıyıda Atlıyor kayığa ve ...karşıdaki adaya gitmeye karar vermişler çünkü. Hmm, keşif yapacaklar. Evet, yola çıkıyorlar. İşte önce bir beyaz martıyla karşılaşıyorlar. Ona güzelce böyle bir günaydın diyorlar. Sonra kırmızı bir balıkla karşılaşıyorlar. İşte onunla selamlaşıyorlar. Ondan sonra balıkçıyla karşılaşıyorlar. Balıkçı ile bir selamlaşıyorlar vesaire. Ondan sonra e, işte adaya kadar gidiyorlar. E, adada uyuyan bir yengeç var. Onu uyandırmamak için sessiz oluyorlar. Sessiz davranıyorlar filan. Sonra işte... Ee, keşfe çıkıyorlar adayı keşf Koşturmaya başlıyor. Tavşancık önden koşuyor Bizim kız çocuğu da diyor ki bekle ama diyor <gülüyor> Ondan sonra işte Büyük babası için Bir nar alıyor ağaçtan Ondan sonra işte Büyük annesi için renkli taşlar Topluyor kıyıdan Ondan sonra acıkmışlar zaten İşte tabi ki Kareli bir örtüleri var O kareli örtülerini bir güzel yere seriyorlar Piknik sepetlerini işte çıkartıyorlar. İçinde buradan görüyorum domates var, iki havuç var. Ondan sonra derken birdenbire yanlarına bir kuzu geliyor. Ya da oğlak mı acaba bu? Kuzu galiba. Kuzuya benziyor. Tamam kuzu ya da oğlak diyelim. Ee, ondan sonra ona da bir havuç ikram ediyorlar. Ondan sonra da tekrar işte akşam saati olduğunu fark edince e, biraz da e, koşturaraktan hani daha fazla Hı -hı. geç kalmamak için kayıklarına binip ee, geri dönüyorlar. Fış fış kayıkçı şarkısını söyleyerek. Yengeç de kıyıdan onlara el sallıyor. Ee, kitap bu kadar. Çok naif. Böyle hani olduğu gibi bir kitap. Ee, aslında metin açısından yani Demet Hakman'ın metnini e, çok küçük yaş grubu için yazılmış bir şiir gibi de düşünebilir. Yani tam bir şiir niteliği yok aslında ama hani öyle bakılabilir sanki hı hı. E, metne diye düşünüyorum. Yani oldukça küçük yaş grubundan bahsediyorum tabi aslında iki yaş gibi e, ya yani metnin e, o yanığın çok, çok yalın hani ne oluyorsa onu söylüyor başka hiçbir şey yok zaten e, öykünün içinde işte böyle bir çatışma vesaire hiçbir şey yok yani e, hani bir, bir gün geçiriyorlar o günün işte bir kesidini e, görüyoruz e, ve başka da bir şey olmuyor aslında yolda karşılaştıkları kişiler var filan son derece e, rahat bir metin Hı -hı. Doğal bir metin. E, şimdi metnin yanında tabii görseller çok önemli. E, kitabın e, görselleri çok önemli. E, Özlem Şekercioğlu Lesport yapmış onu. Özlem Şekercioğlu Lesport'u Bir Dolap Kitap'ta... E, Postacı işte, Çocuk Postacı vardı, Çocuk dizisi vardı. Yine Enkidu'dan çıkan. Onun yazarı ve çizeri olarak tanımıştık zaten. Bir de kelime yayınlarından çıkan Ada Fransa'da dizisinin yazarı olarak tanımıştık. Bir Dolap Kitap'ta... Bunlara yer vermiştik. Yanlış mı söyledim? Yanlış söyledin. Aa, olabilir. Tamam yanlış söylemiş <gülüyor> olabilirim. Ee, ondan sonra... E, e, Resimleri yani çizilmiş resimden biraz farklı ama değil mi? İşte şimdi zaten ondan bahsedeceğim biraz. Kitabın görselleri... E, nasıl diyelim? Kolaj yapmak üzere parça parça hazırlanmış. Hı hı. Bu hazırlanan parçalar... Sonra yani bu e, şey üzerine re, kağıtlar üzerine yerleştirilmiş birleştirilmiş orada hı hı. yerleştirilmiş ama böyle gölge yapacak biçimde yerleştirilmiş. Ve e, Yavuz Draman'ın stüdyosunda da fotoğraflarını çekmişler. Ve bayağı üç boyutlu bir sonuç elde ediliyor böylece. Evet yani işte e, gölgesi var yani böyle bir e, dışarıya doğru taşan bir durum var hı hı. Ee, O yüzden zaten e, oldukça ilgi çekici buluyorum görselleri Bu aynı zamanda Bence bir etkinlik zaten evet, yani, yani oturup çocuklar kendileri de bunu yapmayı heveslenebilirler e, tabi kendi minik hikayelerini anlatıp işte ya da anneleriyle babalarıyla Her neyse kendi minik hikayelerini anlatıp o minik hikayelerini e, bu yöntemi kullanarak hı hı. E, nasıl diyelim resimleyebilirler evet. görselleştirebilirler kitabı Aslında e, daha önce yani Zümrüt Hanım'la işte Enkidu yayıncılıktan Zümrüt Hanım'la bu konuda yazıştık. Onlar hareketli bir kitap olarak düşünmüşlerin en hmm. aslında ama sonradan o olmamış. Bu şekilde yapmışlar ama bu da yeterince ilgi yeterince çekici. Yeterince hareketli yani... evet. Bir de evet. hani kolajda sadece kağıtları kesip yapıştırmak yapıştırmanın ötesine de gidilmiş burada. Yani Kolajın en sevdiğim yanı o. Kağıdın dışındaki malzemeleri de resmin içine katıyorlar. Mesela balıkçının ee, balık ağı burada gerçekten bir tül kullanılmış balık ağı yerine. Hı hı. Ee, i̇nanılmaz bir derinlik, üç boyut katıyor. Evet, bire gerçekten de fırlatıyor ya resmi yani. Ya da işte yani. piknik örtüsünün gerçekten oraya küçük evet. bir kumaşın kesilip katlanıp yerleştirilmiş olması. Evet bu güneş batan sahnelerdeki gölge meselemiz var ama onu <gülüyor> hani e, önemsememiz gerekmiyor. E, şimdi kitabın... E, Kürtçe ve Ermenice çevirileriyle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Kitabı Ermenice'ye Pakrat Estukyan çevirmiş. Pakrat Bey'in tabii yapması bu çalışmayı çok önemli. Çevirirken bu Fışfış Fış Kayıkçı şarkısının yerine bir Ermeni Denizci şarkısı varmış. Onun işte bildiği o şarkıyı onun yerine koymuş. Bir Böyle bir uyarlama olmuş hı hı. Ermenice metninde. Geriye kalanı tamamen aynı tabii. E, metnin Kürtçe e, çevirisini e, Songül Keskin yapmış. E, Kürtçe çeviri için Zümrüt Hanım Avesta yayınlarından Abdullah Keskin'le görüşmüş. İşte Abdullah Keskin e, kız kardeşi Songül Keskin'le işte görüşmüş Aha. kitabı o çevirmiş ondan sonra e, Erol Mintaş metnin üzerinden geçmiş e, olduğu gibi e, çevrilmiş metin e, yani küçücük bir kitap bir ne sürü el bir sürü çalışmış, emek evet. evet yani bir sürü e, insanın e, elinden geçiyor kitap ve e, işte üç dilde e, yayınlanıyor doğrusu e, daha çok dilde daha çok e, kitap yayınlansa çok daha güzel olacak diye düşünüyorum yani bu Şimdi bu çok önemli bir adım evet. Başka bir örneği var mı bilmiyorum Eğer varsa da öğrenmeyi çok isterim Lütfen bizimle iletişim kurun. bilmek isterim ama Bu çok önemli bir adım diye düşünüyorum Hepimiz için Çok dikkat çekici olması gerekir Diye düşünüyorum Umarım öyle oluyordur Kitapla ilgili Biraz daha bu Görselleriyle ilgili Belki konuşabiliriz İşte bu gölge efekti yaratılmış olmasının Aha. yanında ben şu şeylerden de çok hoşlanıyorum. İşte mesela bir ağaç var burada ama son derece stilize. Değil mi? Çocukların çocuk işlerine çok benziyor çok. Aynen. Ee, ve hani işte pastel boyayla mavi bir evet. deniz üretiliyor ve hemen ya bu yalınlık metindeki yalınlıkla zaten bu inanılmaz iyi örtüşmüş. Yani bu e, ikisi birbirini çok güzel evet. e, tamamlıyor. Dolayısıyla da aslında kitap çok yerinde çok oturmuş bir kitap evet. olarak ortaya çıkıyor. Ee, özellikle tabii küçük yaş grubu diyoruz ama bence bu görsel e, etkisi yüzünden yani metni tatmin etmeyebilir belki büyük yaş grubu çocuğu. Ama e, görsel açıdan e, kitap evet. bence büyük yaş grubunun da ilgisini çekeceği, onun işte onları bir etkinliğe yönlendirecek. Evet, oturup bayağı uzun uzun inceliyorsun evet. çünkü değil mi? Yani bir de kağıt işlerini ben çok sevdiğim için böyle. Kaç kere baştan sona sondan başa çevirdim bilmiyorum çok hoşuma gidiyor çok etkisi. Evet bakmak. yani şurada çok da zaten etkisi. deminden beri oturduğun evet. yerde kitabı bir o tarafa bir bu tarafa çevirip bakıp inceliyorsun. Ee, yani bu etkinin çok önemli olduğunu da düşünüyorum yani bu hani çok basitçe bir e, bu basitlikte resim de yapılabilirdi. Evet. Ve hani taranır ve basılırdı yani işte renk ayrımı vesaire neyse ama bu ondan yine çok daha karmaşık bir yöntem değil daha zor desem değil ama sonuç... Çok etkili. Evet. Yani Sonuçta yüzden... güzel bir iş ortaya çıkmış. Evet. Bütün emeği geçenlerin eline sağlık. Şimdi biz bu kitap, kitaptan bir adet bir dinleyicimize armağan edeceğiz. Şarkımız çalmaya başladıktan sonra. Bu üç dilden hangisini istediğinizi bize söyleyebilirsiniz. Deniz ve Tavşancık... Enkidu yayınlarından çıktı. Demet Hakman yazdı. Özlem Şekercioğlu ve Sport resimledi. E, Türkçe, Kürtçe ve Ermenice olarak e, üç dilde basıldı kitap. E, şarkımızın anonsunu da senden alalım. Evet. E, şarkımız Megamind filminden. E, Gilbert O'Sullivan söylüyor. Alone Again Naturally. 0212 343 4040. If I'm not feeling any less loud, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered. Left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that stuff she stood in my Well, go on As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to What I wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around And without so much As a mere touch Me into little pieces Leaving me to doubt Talk about God In his mercy If he really does exist Why did he deserve you? In my heart Enkidu yayınlarından çıkan Deniz ve Tavşancık adlı kitabı dinleyicimiz Leyla Türkdoğan kazandı. Onunla yayından sonra iletişime geçeceğiz. Bu arada bir düzeltme yapayım. Biraz önce kendimden çok emin bir biçimde ada Fransa'da dizisini e, Özlem Şekercoğlu Le Sport'un yazdığını e, söylemiştim. Ama e, Şule Tankut, Jobert aslında e, onun yazarı. E, kusura bakmayın artık. Hatlar <gülüyor> karışmış. <gülüyor> Elimdeki kitap ilkokul çocuklarının hoşuna gidebilecek bir kitap. Ama sanki 5-6 yaşındaki çocuklara da akşamları e, parça parça okunabilirmiş gibi de geliyor zaten e, yazarın web sitesinde e, böyle bir e, yaş dilimi de gördüm. E, uzun yani onlar için uzun bir kitap ama okunu dinlemesi güzel olabilir. Gökten not yağıyor. E, Rosie ile Musa'nın maceraları. E, Michael De Kok yazmış. Judith Vanish Vanish Tendal. E, umarım doğru okuyorumdur. Resimlemiş. Belçikalı e, yazar ve çizer e, ikisi de. Ee, ...gökten not yağıyor... ...iki çocuğun arkadaşlığını anlatıyor... ...yani merkezde bir arkadaşlık... ...hikayesi var ama onun etrafında... ...gelişen e, kısa kısa... E, ...nasıl diyeyim... ...bir takım veriler var e, toplumla ilgili... E, hmm. ...insan ilişkileriyle ilgili... E, ...birçok alt mesajı var kitabın... E, ...bence çok etkileyici... ...mesajlar ve çocukların... ...bunlara bulduğu çözüm de çok güzel... E, ...kısaca öyküsü de şöyle... Hikaye Rozi ile annesinin yeni bir binaya taşınmasıyla başlıyor. Ee, binanın önünde de bir resimde, resmini de anlatayım. Ee, bir binanın önünde duruyorlar. Rozi metinde diyor ki işte başını arkaya yatırabildiği kadar yatırarak binanın tepesine baktı ve yine de göremedi. Ee, anne ile kızını apartmana bakarken görüyoruz. Hemen yan sayfada da. Bir ke yandan görünüşleri var koskoca boylu boyunca bir bina minicik iki figür olarak duruyorlar e şehrin diğer ucundaki bir binaya taşımış anne ile kızı o sırada eşyaları da yok e zaten çok fazla eşya almamışlar yanlarına e az sonra binaya çıkıyorlar işte yine bu resim çok etkileyici koca bir boş sayfa boş sayfanın içinde zikzak ilerleyen yukarıya doğru çıkan merdivenlerde işte ellerinde çantalarıyla çıkıyorlar. <gülüyor> bir tane kapıdan da başka bir küçük çocuk kafasını uzatmış onlara bakıyor. Az sonraki sayfada eve girdiklerini görüyoruz. Koca bir boşluk. Yani... Ya evet şimdi bu resimler çok ilginç. Kitap böyle başlıyor. Evet yani. ee, ve soruyorsun sen de doğal olarak kendi kendine. Yani bunlar niye taşınmışlar? Niye bu şekilde taşınmışlar? Yani Birazcık da böyle hüzün var. Ee, bir süre sonra zaten e, öğreniyoruz Rozi'nin hikayesini birazcık. Bir anda bir sonraki bölümde merhaba diye birisi lafa giriyor ve bir çocuk kendini Musa diye tanıtıyor ve sürekli konuşmaya başlıyor. diye sorular soruyor ve üst alt katlarında oturduklarını söylüyor falan. Ve öyle ayaküstü bir sohbet başlıyor aralarında. Rozi ile yaşıt bir çocuk bu da. Yanında bir kedi var ama köpeğim tutus diye tanıtıyor. Çünkü apartmanda köpek beslemek yasakmış. O da kedisini köpek yapmış ee, bir süre sonra öğreniyoruz ki Rozi'nin babası yok ee, nerede öldü mü boşandılar mı ne olduğunu anlayamıyorsun bir yerde babanın onları bıraktığından dem vuruluyor işte anne çok üzgün eski fotoğraflara bakıp ağlıyor falan ama bu kadar babayla ilgili başka hiçbir şey öğrenmiyoruz. Ee, Musa ile ilgili de işte Musa'nın bir kasketi var resimlerde görülüyor. Üstüne bol gelen bir paltosu var. Sonradan bunun abisinin eski paltosu olduğu ve Musa'ya yeni giysi alınmadığını öğreniyoruz yine metnin içinden. Ama buna ailesinin e, durumu ile ilgili başka yine çok fazla bilgi yok. Ama anlıyorsun ki Musa yoksul bir ailenin çocuğu. Göçmen bir ailenin çocuğu. Ee, ve bu iki çocuğun özel hayatları ile ilgili bilebildiğimiz bütün bilgi bunlar. Dediğim gibi işte ufak tefek bilgiler var ama merkezde ikisinin e, arkadaşlığı yatıyor. Musa Rözi'ye diyor ki binanın tepesine çıkalım. Çünkü binanın bir terası var. Ee, bütün şehri görebiliyorsun. Şehir ayaklar altında ama apartmanın çok acımasız bir yöneticisi var ve Musa'ya takmış durumda. Ee, ve onların sürekli izini sürüyor. Ee, çocuk... Musaya niye takmış? Onu sorabilir miyim yoksa? Söyleyeceğim. Çatıya çıkıyorlar. Yönetici bunların sesini duyuyor, geliyor bakıyor ama çocuklar saklanmayı başarıyorlar. Adam da bana öyle gelmiş diyerek çekip gidiyor, bir de kapıyı kilitliyor A -a. ve çocuklar çatıda mahsur kalıyorlar. Kış kış kış mevsimindeler. Hava giderek soğuyacak yani birkaç saat sonra güneş batınca buz gibi olacak. İşte birbirlerine sokuluyorlar. Oyun oynamaya çalışıyorlar ve o sırada bir gazete parçası bulup orada işte paltosun cebinden de bir kalem buluyor ve çatıda mahsur kaldık diye notlar yazıp aşağıya atmaya başlıyorlar. İyiymiş bu. Ee, ve burada o vakit geçirmeye çalışırken beni çok etkileyen bir bölüm. Önce bir kavga ediyorlar. Rozi Musa'yı suçluyor senin yüzünden bur burada kaldık böyle işte Musa ağlıyor falan böyle çok acıklı. Ee, sonra tersine dünya oynamaya karar veriyorlar. Tersine, Tersine dünya evet. güzelmiş Tersine dünyada her şey Gerçekte olduğunun tam tersidir ee, Rosie bir keresinde bu oyunu Okuldaki arkadaşlarıyla oynamıştı Oynarken de katıla katıla gülmüşlerdi Şimdi hava çok soğuk ya Ay bu ne sıcak böyle çok terledim ben diyor Musa. Sonra da elinin tersiyle alnında biriken terleri siliyor. Ya aynen diye karşılık veriyor Rozi elinden geldiğince ciddi görünmeye çalışarak. Ben böyle sıcak görmedim. Benim adım Rozi diyor Musa. Ben de Musa diye cevap veriyor Rozi de bunun üzerine. Öyle korkmuş falan değilim diyor Musa. Bu kum tepeciğinin üzerinde. Ben de değilim diye atılıyor Rozi hemen. Ve böyle devam ediyorlar. Devamında böyle bir takım resimler var resimler hikayeyi tamamlıyor aslında oradan e, neler anlattıklarını görebiliyorsun ve e, Musa diyor ki tersine dünyada sen esmersin ben de beyaz. Oysa o ana kadar esmer olmanın nasıl bir şey olduğunu merak etmek Rozi'nin aklının ucundan bile geçmemişti. Çok güzel işte. İşte o zaman sokakta başını çevirip bakanlar bana değil sana bakmış olur diye devam ediyor Musa. Ben asla sokakta başımı çevirip bakmazdım sana diyor Rozi. Demek böyle yapanlar da var öyle mi diye soruyor. Musa omuz silkiyor. Bazen oluyor bazen yolda yürürken o bakışları sırtımda hissedebiliyorum. Ee, ve apartman yöneticisinin e, tavrını da burada anlıyoruz. Hmm. E, Musa'ya karşı baya böyle bir ön yargısı var adamın. Ama e, bu gibi öykülerde genelde olduğu gibi kötünün yanında bir de iyi vardır. ...apartmanda bir tane de yaşlı hanımefendi var. O çocukları oradan kurtarıyor zaten. Ee, daha sonra tam yakalanacaklarken... ...yönetici tarafından yine kadının... ...onlar adına... E, ...yalan söylemesiyle diyelim... E, ...çocukları kurtarıyor ve... ...onunla da bir arkadaşlık başlıyor aralarında. E, Rosie'nin... ...o binaya gelirken... ...hissettiği bütün şeyler... ...bu çatı macerasıyla birlikte son buluyor. Çünkü... Ee, ...yeni bir bina, bütün okulundan... ...arkadaşlarından ayrılmıştı... ...burada arkadaş edinmem mümkün değil... ...derken bir anda Musa'yla... ...yolları kesişiyor... Ee, ...ve... O, ...az önceki o bütün... yargılar, ...işte farklılıklar, göçmen olma, yalnızlık... ...bütün bunlar siliniyor ve... E, ...Musa'yı sadece... ...en yakın arkadaşı olarak kabul ediyor... Yani ...ben bu kitabı ilk gördüğümde... ...yani bize ilk geldiğinde gökten not yağıyor... falan deyince ya bunun hani... Niyese ben okulla ilgili bir kitap olduğuna kanaat getirmişim. Not ya tam da karne dönemi miydi neydi? Hani böyle ama ne kadar başka bir şey çıktı <gülüyor> evet. şimdi. Ben çok sevindim e, evet. kitapla ilgili. Yani daha doğrusu sevindim niye sevindim ama heyecanlandım çok en Çok etkileyici yani. bir kitap. E, kitabın yazarı e, latince eğitim latin dili eğitimi almış. Ardından konservatuara girip aktör olmuş. Zaten Belçika'nın... Ünlü dizilerinden birinde de başrol oyuncusuymuş. Sonra işte aktörlüğün yanında çevirmenlik, tiyatro yönetmenliği, sanat direktörlüğü gibi başka birçok iş yapıyor. Bir tiyatrosu var bildiğim kadarıyla. Ve bu kitap da orada bir çocuk oyunu olarak sahneye uyarlanmış. Yani izlemeyi çok isterdim çünkü gerçekten etkileyici bir metni var. O kadar ilgi görmüş ki bu kitap. Zaten başka dillere de çevirmiş Türkçe'nin yanı sıra. Ee, Brüksel Brüksel'de bu hafta diye bir haftalık gazetesi varmış. Orada çizgi dizi olarak da yayınlanmış. Ee, ve aynı çizerle bir devam kitabı daha yayınlamışlar. Ee, orada da Rosie ile Musa babamdan mektup var. Babasıyla iletişime hmm. geçiyor. Birkaç yazı okudum e, hakkında. Babası hapisteymiş yani Rozi ile telefonda görüşüyor ve hapiste olduğunu söylüyor ve tam o an e, hapiste olduğunu haber aldıktan sonra Musa ve o apartmandaki yaşlı kadınla aralarında geçen e, bir diyalog vardı onu okudum. E, Musa çok acımasız davranıştı belki baban şunu yaptı belki babam bunu yaptı. Rozi ama o sırada o bilginin. Yani yeni bir bilgi almış o bilginin ağırlığıyla baş etmeye çalışırken işte bir yandan Musa'yla tartışıyor falan. O kitabın öyküsü de gizlice babasını hapiste ziyaret etmeye gidecekler. Hmm. Ama tabii muhtemelen başlarına yine bir takım işler gelecek. Merak ettim doğrusu. Yani evet oldukça <gülüyor> ilgi çekici bu söz ettiğim bir de bu. İşte hadi kara kafa olma hikayesi yani orada empati çünkü iletişimin aslında daha doğrusu nitelikli iletişimin temeli olarak empati bu tersine dünya oyunu ile vesaire müthiş öneriler bunlar. Evet. Ee, o yüzden de çok yani beni heyecanlandırdı kitap şimdi evet. okumak için hemen sıraya koyalım. Evet. Kitap yani çocukların birbirlerine bu kadar yargısız olmaları da bir kere daha üstüne evet. düşündürtüyor. Michael de Kokun yazdığı Gök'ten Not Yağıyor. Rozi ve Musa'nın maceralarını Hay Kitap Türkçe'ye çevirdi. Flamanca'dan çeviren Burak Senger. Şimdilik bu haftalık bizden bu kadar. Gelecek hafta yeni kitaplarla yine burada olacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik